Değerli izleyenler Doğa Cüceloğlu İnsan İnsanı programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum mutluluk. İki seansla mutluluk konuşacağım. Önümüzdeki haftada mutlulukla ilgili konuşacağım. Ve bu konuşma ortamını hazırlayan değerli genç öğretmenlerim var. Çağrı öğretmenim, Bülent öğretmenim, Eren Gül, Mevlüt, Canan ve Murat öğretmenim. Hoş geldiniz. Değerli öğretmenler ve değerli izleyenler. Mutluluk kesinlikle. Önemli bir konu ve ilk aklıma gelen benim şu, mutluluk nedir? Mutluluğun tanımına girdiğiniz zaman o kadar çok tanımlar var ki, bir tanesi diyor ki mutluluk batan güneşin rengini görmektir. Öbürü diyor ki işte şu rakı var ya şu rakı, şu çay var ya şu çay. Bu içtiğimin tadını almaktır. Öbürü diyor ki... Çiçeklerin kokusunu doya doya alabilmektir mutluluk. Öbürü diyor şu ipek. Şu ipek var ya onun dokunuşu. Çocuklarının saçına dokunuş. İşte mutluluk budur. Efendim... Mutluluğu bir... Başka duyu organlarıyla tanımlayabiliyorsunuz. Nedir o? İşte şu türküyü dinlemektir mutluluk diyebiliyor. Mutluluk öyle bir konu ki herkes kendisi için de ister, çocuklar için de ister. Zengin bir tüccar oğlu pek mutlu değilmiş. Mutluluğu öğrenmesi için, mutluluğun öğrenmesi ne olduğunu bilge insana göndermiş. Ve çocuk ayrı bir tepede bir konakta oturan bu bilge kişiye gitmiş. O kadar kalabalık ki ...bu bilge kişinin etrafı dolu... ...çocuk beklemek zorunda kalmış... ...en nihayet bir iki saat bekledikten sonra... ...kabul etmiş... ...ve... ...kendisini tanıtınca biliyorum demiş... ...baban haber gönderdi... ...sen mutluluğu öğrenmek istiyorsan. ...sen de şimdi konuşamayacağım... ...bir iki saat falan beklemen lazım... ...gelecek... ...şu demiş konağımı gez... ...ve... ...meyve bahçelerini... ...benim... ...biriktirdiğim böyle... ...havı müzemi... E, ...kitap... ...kütüphanemi falan gör... ...neler var neler yok... ...yalnız demiş onu gezerken... ...şu kaşıktaki iki damla yağı... ...dökme demiş... ...genç... ...delikanlı almış... ...kaşığı çıkmış yola... ...iki saat sonra gelmiş... Ee, ...peki demiş... ...görebildin mi... Meyve bahçesindeki hangi ağaçlar vardı? Yok demiş ben bu yağ dökmemek için çaba harcadım. Bütün çabam. Aman yağ dökülmesin diye. Yok demiş o zaman hiçbir işe yaramadı. Yeniden bir gez gel. Bana anlat. Bu sefer çocuk çıkmış gezmiş. Ve hakikaten hepsini görmüş. Geldiği zaman anlatacak. Ama bilgi kişi demiş ki, ki yağ nerede? Ya döküldü demiş. Demiş ki sen işte öyle bir hayat yaşaman lazım ki hayatın güzelliklerini görürken bu iki damla yağı da dökmemen lazım. İşte mutluluk burada başlar. Bu iki damla yağ bir tanesi sağlık öbürü de dostlar demiş. Sağlığını ve dostlarını kaybetmeden. Şimdi biz arkadaşlar bugün bilimsel olarak mutluluğu ölçebilecek hale geldik. Yani hakikaten testler veriyorsunuz, psikolojik testler. Bu testlerin sonunda kişinin yüz üzerinden kaç aldığını bulabiliyorsunuz. Ve bir şey daha var. Beyinde bu hani scanning dedikleri aletlerle sadece beynin gösterdiği manzaraya bakarak, duruma bakarak kişinin mutlu olup olmadığını görebiliyorsunuz. Sormanıza bile gerek yok ona. Bir üçüncü yolda mesela ben diyorum ki canancım mutlu musun? Ve cevap veriyorsun. Diyorsun ki evet mutluyum. Yani çok değil ama oldukça mutluyum falan diyorsun. Şimdi arkadaşlar enteresan bir şey. Bu üç ölçüm birbiriyle yüzde yüz korelasyon halinde. Yani kişiye sorabilirsiniz. İnanmanız lazım. Çünkü beyine bakarak da aynı cevap alabiliyorsunuz. Ve mutlulukla ilgili bir ekonomi profesörü Richard Layard bir kitap yazmış. Mutluluk üzerine. Henüz Türkçe'ye tercih edilmedi. Ama umarım edilir ileride. Mutluluğu şöyle tanımlıyor. Diyor ki mutluluk İnsanın kendini iyi hissetmesi ve bu hissi devam ettirme isteğidir. Kendinizi iyi hissediyorsunuz ve devam ettirmek istiyorsunuz. Peki mutsuzluk nedir? İçinde bulunduğunuz durumu değiştirmek istiyorsunuz. İçinde bulunduğunuz durumu değiştirmek istediğiniz zaman işte o mutsuzluk halidir. Bu kadar yalın ve sade bir tanım yapmış durumda. Şimdi... İyi hissetmek ve devam ettirmek istemek. Son derece de basit görünüyor. Acaba hangi şartlarda bunu elde ediyoruz? Acaba bu bireyden bireye değişiyor mu? Senin mutlu hissettiğinle beni mutlu ettiğin birbirinden farklı mı? Yoksa insanlara için evrensel koşullar var mı? Yani hangi kültüre gidersem gideyim hangi toplumda bulunursam bulayım, ister 100 yıl önce bundan 300 yıl sonra insanın mutlu olmasıyla ilgili belirli koşullar gerekli. Mi diyebiliriz ki o evrensel oluyor. Yoksa efendim, kişinin yaşına bağlı, başına bağlı, cinsiyetine bağlı hangi kültürden geliyor ona bağlı durumu mu olacak? Şimdi bu enteresan ve değerli izleyenler, önümüzdeki hafta ben mutluluğun yedi temel parametresi, yedi temel etkeni üzerinde konuşacağım. Araştırmaların ortaya çıkardığı. O da şunu gösteriyor ki, hakikaten mutluluğun temelinde evrensel temel faktörler var, boyutlar var. Ama bugün benim üzerinde durmak istediğim, mutlulukla ilgili... Kavramları bir açıklığa kavuşturmak istiyorum. Şimdi bizim bir sokak röportajımız var. Mutluluğu biz ne olarak tanımladık? İnsanın iyi hissetmesi ve bu hissi devam ettirmesi. Şimdi sokak röportajımızda biz sorduk. öykülerimize, dizilerimize baktığımız zaman bizim kültürümüzde insanların acı çekmekten hoşlandığını görüyoruz. Sizce bu neden oluyor? Neden oluyor? E, çünkü insanlarımız e, istediklerini alamıyorlar hayatta. Yani toplumumuzda, e, Türkiye insanların hayatlarında amaçlarına ulaşması için belki de doğru bir ülke değil. Bundan kaynaklı olabilir. Yaşam şartlarında? Sanıyorum ben hepsini eğitimsizliğe bağlıyorum. Ben normalde televizyon da sayıretmiyorum. Dizi de Şarkıda Türk müziği de dinlemem çünkü gerçekten dediğiniz gibi sürekli böyle bir olumsuz hava var. O yüzden de çok fazla ne seyredelim ne dinlerim. Hüzün hep hüzün bizim için çok şey değerli bir şeydir. Yani gidenin arkasından üzülmek, ağlamak, işte gelen birisi gelince ağlamak, işe asker gönderirken ağlamak vesaire. Bilmiyorum bizim toplumda böyle bir hüzün şeyi var. Doğu toplumları için biraz daha herhalde önemli bir hüzün. Kültürümüzde böyle yani. Değerli izleyenler... ...çok mutluyum... ...çok mutluyum... ...ve size şimdi bir ağıt yakabilirim... ...o kadar mutluyum ki... ...şimdi... ...hakikaten böyle bir... ...tavır içerisinde olmak... ...yani sokakta konuştuklarımızdan... ...hiçbirisi hayır işte öyle değiliz... ...müziğimiz öyle değil demedi... ...söylemiş olduğumuz şeyi kabul etti... ...ve neticede... ...kendine göre bir açıklama yaptı... ...şimdi... Ee, acaba bizim bir hüznü ifade etme ihtiyacımız nereden geliyor konusu mutluluğu hissediş tarzımızdaki farklılık nereden geliyor konusuna biraz girmek istiyorum ama burada ben değerli öğretmenlerimle bu, bu konuşurken bir şeyi e, yoklamak istiyorum burada şimdi farz edelim ki bir makine yaptık farz edelim ki bu makineye bağlandığınızda siz kendinizi iyi hissediyorsunuz ve bağlandığınız süreci de iyi hissetmeye devam ediyorsunuz. Şimdi benim sorum şu. Bu makine yoluyla hayatınızda mutlu olmayı tercih eder miydiniz? Tercih eder miydiniz? Etmezdim. Çünkü e, her şeyi... Allah, mikrofonu alalım. Etmezdim. Etmezdim. Çünkü... E, makinadan da olsa suni yollarla doğal olmayan benim hissetmediğim nasıl ki bir yemeği yaparken o hamura dokunamıyorsanız eldivenle onu hissedemiyorsanız mutluluğu da içimde hissedemiyorsam suni yollarla bana gelmesinin bir anlamı yok. Geçici olacaktır. Teşekkür Mesela... ederim. Teşekkür ederim. Ee, Çağrı öğretmenimle hemfikirim diyen ev kaldırabilir mi lütfen? Çok güzel. Katılıyoruz hepimiz. Şimdi Burada, söylemek istediğim şu, yapılan araştırmalarda, yani besbelli ki normal insanlarsınız, aynısını gösteriyor. İnsanlar böyle mutlu olmak istemiyorlar. Ve neticede, e, hakikaten elini hamura dokundurmak istiyor insanlar. Ve söyledikleri şey, ben diyor mutluluğumu hak etmek istiyorum. Böyle makineyle gelmesin bana. Bir çabamın sonunda, bir uğraşımın sonunda gelsin. Mutluluğu hak edeyim diyor. Şimdi... Arkadaşlar şöyle bir çocukluğa bir yolculuk yapalım. Nedir yapacağımız çocuklar? Yani bir kişi mutlu olmak için o süreçte kendini bulmak istiyor. Yani o hamura elini dokundurmak istiyor hadisesi var. Şimdi bu elini hamura dokunduran kişi kendi anlam verme sistemi içerisinde şöyle bir olayın içerisinde olmak istiyor. Bu bizim doğamız. Şimdi bakalım. Ben üç tane gözlem yapmak istiyorum benim toplumumla ilgili. Bir tanesi ben bir feribota bindim. Yeni kapıdan Bandırma'ya gideceğiz. On günlük bir bebek, annenin ilk çocuğu bebeği belli <gülüyor> diye sesler çıkarıyor ve anne tedirgin. Şşş. Diye böyle yumuşak bir hışt sesi var. Düşündüm anne niye tedirgin diye. Anne başkalarının rahatsız olacağından korkuyordu. Bu çocuk rahatsız edecek diye. Ama çocuğu da çok rahatsız etmek istemiyor. Onun için böyle bir orta yıl tutmuş tatlı tatlı işliyordu. Yalnız da kayınvadesi vardı veya annesi bilmiyorum. Alıverdi çocuğu böyle. Hüşt, hüşt deyince çocuk öyle bir irkildi. Ve biliyor musunuz İçime böyle bir acı çöktü. Çünkü o sırada ben bir araştırma kitabı okuyordum. Daniel Siegel tarafından yazılmış. Ve şunu öğreniyordum. Çocuk doğmadan altı saat önce duygusal belleği harekete geçiyor. Çocuk dil olmadığı için sadece izlenimler halinde yazıyor. Ve bu izlenimler halinde yazarken bu çocuk kendisiyle ilgili mesajlar alıyor. Bende bir bozukluk var mı? Benim yaşamaya hakkım var mı? Ben insanlara güvenebilir miyim? Ben yaşamdan zevk alma hakkım var mı gibi. Sonradan bu çocuk hüzünlü bir tavır içerisinde. Ya neden hüzünlülsün? Herkes hüzünlülürken sen niye hüzünlülsün diye sorulduğunda. Çünkü bana ben 10 günlük yani annem şşt, şşt dedi. Ee, ninem bana şşt, şşt dedi diye hatırlayamaz. Sadece şu var. Bende bir bozukluk var, duygusu var. Benim yaşamaya hakkım yok, gülmeye hakkım yok duygusu içerisinde olur. Bu birinci gözlem. İkinci gözlem arkadaşlar, herhalde sizin de çevrenizde görüyorsunuzdur. Ben bunu sık sık görüyorum. Haydi ye. Dört tane köfte koyuyorsun ve ondan sonra diyorsun ki haydi ye. Çocuk diyor ki doydum diyor. Annesi diyor ki, hayır doymadan. Çocuk diyor ki ulan bana doydum gibi geliyor ama. Annem biliyor demek ki. Üç yaşındaki çocuk, dört yaşındaki çocuk o büyüklere baktığı zaman her şeyi bilir diye bakıyor. Bunun yarattığı boşluk şu. Ben doyduğunu dahi bilemeyecek kadar aciz bir insanım. Çocuğun kendiyle ilgili verdiği mesaj bu. Ondan sonra ileride bu çocuk mutlu olurken elini hamura dokundurduğunda o elin kıymeti kalmıyor. Bu çok önemli. Ve üçüncü gözlem. Şimdi geçen hafta e, Lokman Ayva'yla bir konuşma yapmıştık. Değerli izleyenler orada ben gören bir insanken annemin babamın beklentileri nelerdi ve bu beklentiler çerçevesinde nasıl bir yol izleniyordu dan bahsetti Lokman Ayva. Sonra ben kör olunca tamamıyla bütün beklentilerden vazgeçtiler dedi. Ve onun ne kadar bir özgürlük yarattığıyla ilgiliydi bu. Şimdi, genellikle bizim çocuklarımız, biz öyle bir tavır içerisinde oluyoruz ki, çocuk doğduğu zaman, onu kucağımıza aldığımız zaman, biz diyoruz ki, benim gibi düşüneceksin, benim inançlarımın tıpkısının aynısını yapacaksın, benim istediğim gibi giyineceksin ve benim düşündüğüm mesleğe olacaksın. Ve bunu... Zaten söylüyoruz, dört köfte yiyeceksin. Ve bunu bastırıyoruz. Şimdi, mesela şunu görüyorum. Çocuk ilkokul 1, ilkokul 2, ilkokul 3. Baba evden, işten döndüğü zaman, anne çocuğa soruyor okuldan geldiği zaman. Sorduğu ne? Ödevini yaptın mı? Çocuk hayır diyor. Hadi de yap. Yani bir günden bir gün ben de bekliyorum ki bir anne baba çocuğuna evlatım doya doya oynadın mı diye sorsun. Bugün doya doya oynadın mı? Hadi oyla. Çocuğun aldığı mesaj şu. Demek ki ben bu dünyaya ödev yapmak için geldim. Halbuki ben biliyorum ki 49 yıllık bir psikolog olarak bu çocuk için oyun çok önemli. Doya doya oyun oynamamış bir çocuğun yetişliğin. Mesleğe ne olursa olsun, mesleksel başarısı ne olursa olsun mutlu olması kolay değil eğer dolayı Şimdi, bakın çocuk doğmadan 6 saat önce örtük bellek dediğimiz konu ne biliyor musunuz? İki boyutta çocuk karar vermeye çalışıyor. Kendisine olup bitinen, dokunanlar, yedirenler her şeyle ilgili. Bir, arkadaşlar ben değerli miyim? konusunda Yani ben kendi başıma bir değer miyim? Yaşamaya hakkım var mı? Sevilmeye hakkım var mı? Sırf kendim olduğum için. <gülüyor> Dersem birisi şşt mı demesi lazım? Yoksa oh, ne oldu? Ah, diye birisi konuşabilirdi de değil mi? <gülüyor> dediğim zaman birisi güler yüzlü. Evet ne oldu? Ah, ah, ne oldu? Diye konuşabilirdi de. İkinci çocuğun karar verdiği şey ben yapabilir miyim? Yani bilgimle, becerimle şu önüme gelen sorunları ben çözebiliyor muyum? Bana güveniliyor mu hadisesi? Bu iki konu son derecede önemli hayatta. Ve bu iki konuda anlam verme sistemi içerisinde ben sınıfı geçsem de geçmesem de kendim olduğumdan dolayı notum ne olursa olsun Gözüm görsün veya görmesin ben benim canımdan dolayı ben ben olduğumdan dolayı değerliyim. Sevilmeye layığım. Duygusu var veya yok. Ve değerli izleyenler bunu biz çocuklarımıza yaşatamıyoruz. Ondan dolayı benim içimde daha 10 günlükken birikmeye başlayan bir hüzün oluyor ve Başka birisi neşeli gördüğüm zaman ona kanca atamıyorum. Ya ne gülüyor bu ya? Ne böyle mutlu? Sen acı çıkıyorsan o zaman sen benim için yakınım oluyorsun, dostum oluyorsun. Beraber gel inleyelim durumu oluyor. Ve bu birdenbire değişecek bir şey değil. Bunun farkında olalım. Bugünkü konumuz mutluluk. Ve kısa bir aradan sonra... ...konuşmaya devam edeceğiz. Değerli izleyenler... ...mutlulukla ilgili... ...en çok üzerinde durulan konulardan bir tanesi de... ...kişinin gereksinmelerinin karşılanması. Ne demektir bu? Eğer ben susuzsam... ...eğer su içemiyorsam... ...ancak su... ...bulduğum su içebildiğin zaman mutlu olurum. Ve insanların birçok gereksinmeleri var. Şimdi bu gereksinmelerle ilgili bazı gözlemlerim var. Bir tanesi son derecede başarılı bir arkadaşım var. Yakın saygı, saygı duyduğum bir arkadaşım. <gülüyor> Kendisi Elazığ'da doğmuş, büyümüş. <gülüyor> Aramızda Elazığ öğretmenlerimiz de var. Şimdi diyor ki hocam diyor ya şu anda... ...bu arkadaşım son de başarılı. Ee, ve diyor ki ben diyor... ...ortokul 1-2'de... ...sinema önünde simit sattım. Açlanmış mısır sattım. Ama biliyor musunuz diyor... ...hakikaten çok mutluydum. Şimdi bakıyorsun... ...şimdi villası var. Şimdi lüks arabası var. Şimdi... ...giydiği ayakkabı, elbise... ...gömlek çok çok kaliteli. O zaman... ...doğru ayakkabısı da yok. Şimdi düşünüyorsun. Allah Allah. O zaman çok mutluydum diyor. Bu önemli bir gözlem. İkinci gözlemim. Bu oluyor. Arkadaşlar iki tane aile düşünün. A ailesi, B ailesi. Şimdi ailesinde bakıyorsun... ...yani giysi dersen... Araç, gereç, evdeki durumlar, kadının takıp takıştırdığı her türlü lüks malzeme ve gelir, oturduğu semt, metrekare, mobilya gayet geniş. Ev, ısınma durumu. Efendim, ve ailesine bakıyorsun. Kıt kanat. Hakikaten milimilimine hesaplıyorlar, bütçe yapıyorlar. Ama bir mutluluk ölçümü yapıyorsun. Beyinle olsun veya kendilerine soruyorsun. Müthiş bir şükür duygusu var. Ve B'deki daha mutlu. Şimdi diyorsun Allah Allah. Değerli izleyenler bunu özellikle efendim Türkiye'nin bu durumunda nasıl mutlu olunabilir diyen seyircilerimiz için söylüyorum. Parayla ilgili. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. 1946 ile 1996 arasında 50 yıllık bir süre içerisinde Batı dünyasında ortalama milli gelir <gülüyor> 3 misli artmış. Fakat mutluluk araştırmaları gösteriyor ki, batı dünyası için konuşuyorum, bu 24 ülkede yapılmış, mutluluk yüzde 40 azalmış. Ve bunu inceleyen ekonomist diyor ki, biz ekonomistler belirli ki insanla ilgili önemli bir konuda yanıldık. Neydi? Düşündüğümüz, refah düzeyi arttıkça mutluluk artar. Refah düzeyi 3 misli arttı, mutluluk %40 azaldı. Şimdi başka bir durum var. Bu başka durumda çocuklarla ilgili. Şimdi yine A ailesi, B ailesi olarak bakalım buna. A ailesi, B ailesi olarak baktığımızda, şimdi çocuğa bakıyorsun A ailesinde. Koca bir oda sırf onun oyuncaklarına ayrılmış. Uzaktan kumandalı arabalar, trenler asılmış yerde Oyuncak dolu. Elektronik, mekanik, renkli, plastik hepsi var. Ve fakat bu çocukla konuştuğunuz ve onun iç dünyasına girdiğiniz zaman bakıyorsunuz çocuk mutlu değil. Ve ailesine bakıyorsun. Oyuncak yok. Peki ne yapıyor? Baba makaradan ve o tel kancalar vardır ya. Ee, o askıda oğlum diyor sana bir araba yapalım. Haydi gel diyor falan. Onu alıyor, dikiyor bilmem ne yapıyor. Annesi kızına eskimiş, biz silikede çaput derdik. <gülüyor> Onlardan eskimiş elbiselerden kendisi bebek dikiyor. Fakat ölçüklere bakıyorsunuz. B ailesinde çocuk mutlu. Şimdi düşünüyorsunuz. Gereksinmelerin karşılanmasıyla ilgili olarak bizim farkında olmamız gereken ne acaba? Değerli izleyenler bu konuda altını çizmek istediğim bir şey var. İnsan insana ilişki, can cana ilişki kurmak. Ailesinde karı koca arasında olmayan şu, kürk var, araba var, her türlü yiyecek var ama... Karı, koca, göz göze birbirine bakarak şöyle bir muhabbet yok. Nasılsın kız? Nasıl gitti bugün? Demek yok. Ben buna sohbet diyorum. Gözlerin sohbeti. Gönüllerin sohbeti. O kadar kalabalıklaşmış ki etraf. Ve değerli izleyenler, bunu ayağa kalkarak söyleyeyim. Özür dilerim. Eğer birisinde çok aşırı Mücevherat bilmem gördüğüm zaman derim ki canım bir eksikliği örtmeye çalışır. Ve genellikle de farkına vardığın eksiklik işte gönül gönüle iletişim eksikliği, göz göze iletişim eksikliği. Bakın aynı şey çocuklar için de söz konusu. Yani bir baba... Ve oyuncak hazırlarken çocuğu, çocuğuna bir hediye veriyor orada. Hiç parayla satın alamayacak Emek veriyor, zaman veriyor. Şunu şöyle yapalım diyor. Bunu buradan geçiririz. Olan elime vurdum diyor. <gülüyor> tamam dikkat etmesin işte eline vurur diyor. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Tamam hoşuna gitti lan diyor. Gittim ova diyor. Hadi bakalım sürelim falan. Kendileri yapıyorlar. Fabrika orada. Emek var, sevgi var. Görebiliyorsunuz değil mi? Rahmetlik babam derdi ki Allah hazır olmayana para vermesin çünkü çok büyük bir bela. Hakikaten onun altında ezilebilirsiniz. Ve ondan dolayı ben şimdi Maslow adında bir psikolog gereksinmelerin ihaleşisini kurmuş vaziyettedir. Kesinlikle burada açlığın ve yokluğun edebiyatını yapmak istemiyorum ama bu gereksinmelerde esas temel insan gereksinmesinin yaşamında anlam olması, yakın ilişki duyması, gönül gölüne can cana bir ilişki kurması hadisesi var. Temel gereksinme bu. Diğer gereksinmelerin hepsini alt edebiliyor bu. Ondan dolayı gönül gönlüne bir ilişki kurduğunuz zaman bazen ...açılık bile koymuyor insanı. Soğukta bile birbirinize ısınabiliyorsunuz. Değerli izleyenler, bir sokak röportajımız var. Bundan sonra konuşmaya devam edeceğiz. Sizce asık suratlı insanlar mı, güler yüzlü insanlar mı daha uzun yaşar? Güler yüzlü insanlar uzun yaşar. Neden? Neden? Neden dert etmez, kafaya takmaz, kafaya takılmadıktan sonra yani sorunlar bir nevi kendi kendine yok olabilir, eritebilir yani kendi kendine. Ama her gün stres, her gün stres ve düşünün bu arkadaş da yani düşünen bir kişi de tansiyon hastalığı varsa kalp hastalığı varsa nasıl sağlıklı yaşayabilir günümüzün şartlarında? Güler yüzü fazla yaşanmıyor galiba. Neden? Ya Hep böyle denk geldim ben. Daha uzun yaşayıp yaşamaması çok önemli değil ama... ...güler yüzlü insanların daha yaşadığını söyleyebilirim. En azından ben güler yüzlü insanlar daha yaşıyorum yani. Güler yüzlü bence. Hayata pozitif bakmalıyız. <gülüyor> Neden peki? E çünkü mesela sabah kalktığımızda bile pozitif bir şey düşünerek uyanırsak... ...günümüz daha iyi geçiyor. Mesela benim öyle ya... ...o filan olsa okula gidiyorum diye kalktığım ama ...o günüm gerçekten kötü geçiyor ve hani... İşte hoca hiç umadığım anlarda kaldırıyor falan. Uf falan yapıyorum hep. Ama böyle işte bugün arkadaşlarım göreceğim? Okul zevkle geçecek diye düşündüğüm zaman gerçekten güzel geçiyor. Ve hani rahat oluyor benim için. Zevkle bir gün yaşamış oluyorum. Güler yüzlü. O bir moraldir. O bir karakterdir. iyi karakterdir yani. Asık suratlı insan yanında kimse oturmaz ki. Değil mi? Sonra insan insanla beraber yaşar. Kaçırırsınız asık suratlı olursunuz. Hele yaşlılıkta. Hiç çekmezler sizi. <gülüyor> evet, <gülüyor> güler yüzlü insanlar. Yani mutlulukla sağlık arasındaki ilişki. Bu konuda bilim çok açık seçik veriler vermiş durumda. Ben sağlığın mutluluğa götürdüğü ile ilgili konuda konuşmuyorum. Mutlu insanların daha sağlıklı olup olmasıyla ilgili konuşuyorum. Sevgili öğretmenlerim bir araştırma yapılmış. Acaba insanların uzun ömürlü olmasıyla ilgili olarak önceden bir tahminde bulunabilir miyiz? Bu daha uzun yaşayacak şeklinde. Ve bu araştırmanın ayrıntılarına pek girmek istemiyorum ama gidilmiş anılar tutmuş olan insanlara bakılmış. Anılarında kötümser olanlar var, iyimser olanlar var. Enteresan bir şey çıkmış. Bu yüz yıl boyunca devam etmiş araştırmaya baktığınız zaman kişilerin anılarından görebiliyorsunuz. Yani olayların <gülüyor> olumlu yönlerini gören insanlar var esas itibariyle. Yüzde yakın bir daha uzun ömür yaşama durumu var iyimserlerde. Bu ne demektir biliyor musunuz? Şimdi şu anda... Ortaokul öğrenci, ilkokul öğrenci, ortaokul lise öğrencilerine geçsek, 100 kişi seçsek, bunlar anı defterleri tutuyorsa, anılarına baksak, şimdiden söyleyebiliriz hangilerinin daha erken öleceğini. Ne kadar enteresan bir şey. Bu tabii kaderdi, işte zamanı gelmişti, öldü, inancıyla çelişki düşürüyor. Ama netice itibariyle bir de bilimsel düşünce var. Demek ki hakikaten mutluluk insanın biyolojisini, Önce psikoloji demek ki biyolojiyi her şeyi etkiliyor ve bu kesinlikle hücre düzeyinde kadar saptanmış durumda. Acaba kişisel bütünlük yani kişinin duygularının, düşüncelerinin, sözünün, seçimlerinin ve davranışının birbiriyle bütünlük içinde olması, içinin dışının bir olması... Mutlulukla ilişkisi var mı diye bir e, kanı araştırdığımızda ortaya çıkan bir şey var. Evet. Hakikaten kişisel bütünlük kişilerin mutlu olmasında çok önemli bir faktör olarak kendisini gösteriyor. Peki nedir bu kişisel bütünlük? Yani temel değerleri ve inançları var mı? Bu temel ve inançları tutarlı bir şekilde hareket ediyor mu? Ben değerli izleyenlere Gerçek Mutluluk adında bir kitabı tanıtmak istiyorum. Bu Martin Seligman adında bir Amerikalı psikoloğun araştırmasının sonucunda ortaya çıkmıştır. İngilizceden çevrildi. Teşekkür ederim yayın evine ve çeviren de gayet güzel çevirmiş durumda. Martin Seligman son 15 yılını hakikaten mutluluk araştırmalarına vermiş. Önemli bir bilim insanı ve şöyle bir <gülüyor> araştırma yapıyor. Dünya dinlerini karşılaştıralım diyor. Acaba <gülüyor> bu dünya dinleri arasında temel değerler bakımından, erdemler bakımından paylaşılanlar var mı? Altı tane temel değeri hakikaten paylaşılmış olarak görüyoruz. Nedir bu temel değerler? Bir, bilgelik. Bilgi. Hani bizim de peygamberimiz bana bir kelime öğretenin kulu kölesi olurum dediği gibi bilgiye çok önem veriyor. Bu bütün dünya dinlerinde ortaya çıkan bir değer. İkincisi cesaret. Kendin olabilme cesareti. Doğruyu söyleyebilme cesareti. Var olabilme cesareti Üçüncüsü, sevgi ve insana, insanca davranabilme. E, Bu da cesaret ister. Dördüncüsü, adalet. Kişinin hakkını vermek. Sadece kendini değil, bütünün içerisinde neyse kendi hakkını korumak, ama öbüründe hakkını vermek, adil olmak. Beşincisi aşırıya kaçmamak, ılımlı olmak, aşırı uçlardan sakınmak. Altıncısı da maneviyat. Evrenin içerisinde anlamlı bir yerin olduğuna inanmak ve bu evrenin bütününe hizmet etmek. Şimdi baktığınız zaman eğer bir kişi, kişisel bütünlüğünü bu altı temel erdem üzerine oturtmuşsa hakikaten bakıyorsunuz bir huzur var. Ben kulağı çınlasın, geçen hafta konuşmuş olduğum, dostum olarak gördüğüm Lokman Ayva'yı burada öyle görüyorum esas itibariyle. Hakikaten bu erdemleri yaşayan birisi ve o nedenle de gözünün görmemesi onu mutsuz etmiyor çok daha derinlerde, o erdenlerle yaşam yolculuğunu yapıyor. Bunu ailesinde doya doya yaşadığını biliyorum. Arkadaşlarıyla, dostlarıyla ilişkisinde de yaşadığını kendim gördüm hakikaten. Şimdi biz bir yolculuk içerisindeyiz ve biz biyolojik yaratıklarız. Evvelden sadece köy içerisinde ilişkimiz olan insanlarken, binlerce yıl önce Sadece köyün bütünlüğü içerisinde düşünürdük ve köyün dışında ne olup bittiği pek ilgilendirmezdi bizi. O zaman biz dediğimiz zaman köyü anlardık. Ve mümkün olduğu kadar köy birbirine yardım eden bir tavır içerisinde, ekip anlayış içerisinde gidiyorsa, o zaman hakikaten bu köy mutluydu, verimliydi, ürününü alıyordu. Ama şimdi öyle bir dünyadayız ki, ben hemen şimdi cep telefonumu çıkarıp Amerika'daki oğlumla konuşabilirim. Şu anda Amerika'da ve dünyanın herhangi bir yerinde önemli bir politik olay patlası bir saat sonra Türkiye'nin ekonomisini etkiler. Doğru mu? Evet. Şimdi bizim farkına varmamız gereken şu. Artık dünya bir köy oldu. Ve sadece insanların değil biz Ağaçların da farkında olmamız lazım. Bu ağaçlar yaşayacak mı yaşamayacaklar mı? Çünkü biliyoruz ki artık bizim bu ciğerimizde dolan oksijen de o ağaçların payı var. Kurbağa yaşayacak mı yaşamayacak mı bunun farkında olmamız lazım. Yaşamazsa sivrisinek alır götürür. Bilmiyoruz ama da bir işi var bu dünyada. Kaplumbağaların. Her bir yaratığın biz dediğimiz bütünün içerisinde yeri var. Ve... Arkadaşlar ben şunu farkındayım ki bir tarafımız bunun arayışı içerisinde. Kurbağadan yoksun bir dünyada ben gerçekten çok mutlu olamam. Bir tarafım bunu arıyor. O va sesini duyacak. Kuşların cıvıltısını duyacak. Kedilerin sesini duyacak. Böyle bir cimbiş var ki bu bütünün içerisinde. Ve bakıyoruz hakikaten insan beyni bu. Bütünü keşfettiği zaman, yani sadece kendi içerisinde değil, bütünü keşfettiği zaman mutlu oluyor ve mutluluk sağlığını etkiliyor. Daha bir güçle, daha bir şevkle, daha bir inançla, umutla ileri, ileriye doğru bir atılım yapıyor. Şimdi böyle olunca ne oluyor dikkat edin. Biz bilincinde olan ekip iş hayatında şekli işine gidiyor. Çünkü bu diyor patronun işi değil sadece. Bu aynı zamanda benim işim. Ve diyor arkadaşımın işi. Çocuklarımız buradan alıyor. Ekmeğimin parasını buradan kazanıyorum. Ülkeme katkısı oluyor. Vergi veriyorum. Öyle bir canavar yapışıyor ki bu arkadaşlar bu güç, bu şevk, bu üretim, bu şevki bu gücü göstermeyen önüne geçiyor. Zamanla şekli olan Coşkusu olan, inanan güçlü hale gelmeye başlıyor. Uzun vadede sürdürülebilir üretim ortaya çıkmaya başlıyor. O bakımdan ben diyorum ki mutluluk çok önemli bir sermaye ve bunun altında da hakikaten biz bilincine götüren temel değerler yatıyor. Değerli izleyenler mutluluk konusuna devam edeceğiz kısa bir aradan sonra. Değerli izleyenler, mutluluk konusunda iki kayıt yapacağım. Bu Bugün yaptığım e, birinci kayıtta mutluluğun altyapısını oluşturmaya çalıştım. Önümüzdeki hafta mutluluğun yedi büyük temel faktörünü inceleyeceğim. Şimdi, mutluluk dediğimiz zaman ne anlıyoruz? ...iyi bir duygu hali... ...ve bunun devamını istiyoruz. Başka bir şeyi... ...isteme durumumuz olmuyor. Bunun devamını isteme halisesi ...çok önemli. Ve bunu... ...hak etmek istiyoruz. Mutlu. Olduğumuz zaman... ...yani ilaçla, hapla... ...bir makineyle, bir titreşimle değil... ...emek vererek... ...hak etmiş olarak bu iyi duyguyu istiyoruz. Şimdi... ...ben baktığım zaman bu... Konuda nelerin farkında oluyorum diye baktığım zaman şunu görüyorum. Bir, bir çocuk doğduğu zaman aslında mükemmel doğuyor. Mutlu olmak için programlanmış. Ağlayarak doğuyor ama öyle bir muhteşem mekanizma ki bu çocuk sevgiyi bulduğu zaman, karnı doyduğu zaman hemen gülücükler vermeye başlıyor. Ve bu çocuk dünyayı keşfetmek üzere, kendini keşfetmek üzere programlanmış. Her şeye bakıyor. Benim yapımcım Polat Doğru'nun şimdi 13 aylık bir oğlu var Poyraz. Polat sürekli benimle paylaşıyor. Bir yere gittiği zaman nasıl duruyor bakıyor. Bir oyuncak gördüğü zaman nasıl duruyor bakıyor. Ve ayrıca bir de babasının gözüne bakıyor. Ondan sonra bakıyor ki babası da rahat. Yaklaşıyor yavaş yavaş. Dokunuyor. ...dünyayı keşfediyor. Ve aradaki ilişkinin farkında. Müthiş güzel bir şey. Peki musul olmuyor muyuz? Mutsuz oluyoruz. Ben diyorum ki... ...ne kadar güzel bir hediye. Ne diyor biliyor musun sistem? Yanlış giden bir şey var diyor. Nasıl ki... ...ayağımıza bir şey battığı zaman... ...hemen çıkarırız, araştırırız, buluruz... ...o dikeni atarız. Mutsuz olduğumuz zaman... ...sistem diyor ki... Yanlış giden bir şey var. Muhtemelen kişisel bütünlükten, özü sözü doğru olmaktan kaçtın. Haber veriyorum sana diyor. Sistem ona göre yapılmış. Bundan daha ne istersin güzel? Düşünün ki elimizi kestiğimiz zaman acı duymasaydık sürekli elimizi keserdik. Farkında olmazdık. Kan kaybından ölürdük. Ondan dolayı duygularımızın farkında olmak çok önemli. Ondan dolayı değerli izleyenler bir çocuk doydun dediği zaman lütfen hayır doymadın ye. Demeyin. Bu çocuk doyduğunun farkında. Saygı gösterin. İstemiyorum diyor. Sıkılıyorum diyor. Biliyor. Sistem biliyor. Söylüyor kendisine. Duygularımızın farkında olmak çok önemli. Bize haber veriyor bu duygular. Ve bu duygulardan sorumluluk almak, dürüst olmak çok önemli. Yani yokmuş gibi davranmamak lazım. O sahte maskeyi Yüzümüze koyup dünya o sahte maskeyle çıksak bile kendimiz onun sahte maske olduğunu ve kendimizi aldatma durumuna girmememiz lazım. Ve ben çok önemli üzerinde durduğum bir şey var. Kendi yaşamında var olmak. Kendi yaşamında var olma izni son derece de önemli. Ben kendim olarak bu yaşamda var mıyım? Erengül öğretmenim sınıfa gidiyorum Çocuklara anlatıyorum siz diyorum bu okulda kendi yaşamınızda ne kadar varsınız sıfırla yüz arasında hiç şaşmıyor 68 diyor çocuk rakam veriyor ya termometre gibi rakam veriyor öbürine bakıyorsun 54 diyor kendi yaşamında ne kadar varsın hadi siz mutlulun. Bugün ben en son altını çizmek istediğim temel kavram şudur. Bir insanın mutlu olabilmesi için mutlaka kendi yaşamında kendisi olarak var olabilmesi lazım. Çünkü siz başka birisi olarak mutlu olamazsınız. Ancak kendiniz olarak var olabilirsiniz. Ailemiz, eğitim sistemimiz, toplumumuz bu konuda duyarlı olursa biz toplum olarak mutlu olma yönünde önemli bir adım atmış oluruz. Değerli izleyenler, kendi yaşamınızda var olduğunuz bir hafta diliyorum. Görüşmek dileğiyle efendim, hoşçakalın.